الحمد Rabbil Alemin العالمين rahman الرحيم مالك Maliki Yawmiddin Ve salatu ve selamu Ala eşrafil murselin Ve imamil mutteqin Nebiyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ve men itteb'a Ve 1 Mart 2012 Perşembe günü Kuraba derdeyiz. Bugün şu konumuz toplumun en büyük hastalıklarından birisiyle ilgilidir. Toplumun içinde de ileri gelenlerin hastalığı o da yen alimler, yen davetçiler yen de ön planda olan Müslümanlardan insanların hastalığı şeytan buradan giriş yapan bir hastalıktır. Dersimizin de konusu şöhret, tutkusu ve makam ve mevki sevgisi. Zaten e, dersin isminden bellidir. Her çeş şey az çok bilir ki bu mesele tehlikeli bir meseledir. Çünkü Allah kurusun şeytanın giriş noktalarından bir noktasıdır. Çünkü makam sevgisi, şühret sevgisi nereden olur? Kalpte olur. Kalpte şeytanın giriş noktalarından birisidir. Kalpte nedir? Nefistir. Nefisten de ne girer kalbe girer. Nefiste dedik arkadaşlar kalbin neyidir? Cilişidir. Şeytanın da bedene insan oğluna tek girişi nefistir. Nefsin insan oğlunun nefsine ne hoş gelir? Övülmek. İnsanlar parmakla göstersin, övüsüler, ondan bahsetsinler. Bu insana hoş gelir. Bu her insanda var, her adam oğlunda var. Çünkü her adam oğlunda nefis var. Onun için bu nefsi neyle terbiye ederiz? İslam ile terbiye ederiz. Onun için makam, şöhret, sevgisi terbiye olan şahıslarda bulamayız. Nerede buluruz? İslam terbiyesiyle terbiye olmayan şahıslarda bulunur. Müslümandır ama hakiki İslam'ı anlamamış. Mesela sahabe dönemine baksak öyle bir şey çok ender bulunur. Bu döneme baksak tersi nadir bulunur. Sadece Allah rızası için yapan. İşte demek ki ne kadar biz İslamiyet'ten haşir neşir olsak, tabir caiz ise abecemizi İslam'a göre ayırlasak çocukluktan şeytanın giriş noktasını kapatırız. İslam öyle bir azim dindir ki celmiş nefsi terbiye ediyor, teskiye ediyor. Kim teskiye etse nefsini Allah yolunda Allah subhanahu ve teala diyor o kurtarır. Kim nefsine uysa on olur? Azaba mahkum olur. İslam dini orta bir din olduğu için ifrat tefritten uzak olduğu için ne nefsi serbest bırakmış, ne de her şeyden nefsine yapmış, tutmuştur. Orta yoldur, her yol gibi. İslam nefsi terbiye etmiştir. Terbiye de neyden olur? Allah Subhanahu ve teala diyor ki her şeyin Allah rızası içi olacaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kaideden ashabına neyi öğretirdir? Diyordu dünyada kum füddunya ke'abirise bil bu dünya amaç değil araçtır. kum füddunya ke'abirise bil bu dünyada yolcu gibi olur. Yolcu yoluna gerekiyor. Yolcu bir yerde dursa istirahat etse 10 dakika 15 dakika oraya yatırım yapmaz. Yatırım çünkü geçicidir. Bu dünya bizim için geçici bir muvkidir kalıcı bir mokî değil. Ama şeytan ne yapar bunu? Gelir yerini değiştirir. Bu dünya için değmeyen bir dünya için sen ahiretini verirsin ama kendinden haberin olmadı. Düşmanımız bizim sinsidir. Bu dünya darul makam değil. Bu dünya darul mamardır. Yeticidir geçiş bir amaçtır aynen zamanda geçtin de bitmiyor boş yere geçmiyorsun bu dünyada geçerken gittiğin yerin ebediliğini kazanıyorsun onun için aklı selim olan Allah ve Resulü'nün yoluna uyar sırat müstakim üzerine olur bu dünyaya yatırım yapmaz Allah subhanahu teala bize şeytanın planlerini öğretiyor Planlarından de en büyücü nedir? Şeytanın diyor adımları var. Adım adım yaklaşır. O adımlarından da birisi nedir? Hükümlerin, gayelerin, vesilelerin, hedeflerin yerini değiştirmektir. Onu da sinsice değiştirir. Sındıra sındıra sene değiştirir. Bir de tevil yaptırır. Bir de yol gösterir. Onun için şeytana uymamak için bu dünya bizim bir hakiki müminin neyi değil? Hedefi değil. Bu dünya hedef değil. Bu dünya araçtır. Ahirete araçtır. Hatta alimlerimiz demiş, dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlaya ne ektin? Onun mahsulünü alırsın. Yersin, yansatarsın, para kazanırsın. Bu dünyada ne salih emel ektin? Ahiretini öyle kazanırsın. Anlaşıldı mı şimdi? Bu da Allah Subhanahu ve Teala Taha suresinde 3'te 3. ayette Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir terbiye veriyor. Diyor ki: "Vela temudden aynaka ila ma ta'na bi azwajan." Gözün dür bakmasın bunların makam mevki cinayettir. Eş Mal. bulara gözün baksa da bunlar nedir? Zehretel <gülüyor> hayati dünya. Bunlar dünyanın süsleridir. Bunlar kalıcı değil. Zehre nedir? Gül. Çiçek. Bir çiçeği aldın çok güzeldir. Ama ne kadardır? Bir saat umru var. Bir saat sonra ne olur? Ha insanın aklı var. O bir saati beş saate çevirebilirsin. Bir bardak suya koyarsın. Beş saat sonra ne olur? Soldu. Yirmi dört saat sonra kurudu, atıldı. Hiçbir kıymeti kalmadı. Onun için Allah Teala bu dünyayı o çiçeğe benzemiş. Sonra ne diyor? Oları verir orala lineftünüm. İmtihan tarlasıdır. Bu fitne bir alandır. Allah Teala sene yolu göstermiş ama engeller de koymuş. İmtihandır. Öğretmen de sana soru çıkartır. Hem de soruları soruların arasından çıkartır. Zigzag soru çıkartır. Aynen soruyu çıkartsa zaten talebe ezberler onu cevabını ver intihanda. Ama öyle bir soruların arasından uydurmasyon bir soru çıkartır ki sen konuyu hepsini anlamışsan cevap verebilirsin. Böyle kalem başlarına bakmışsın adreslerine, e, ta ben okudum ortaya çıkar intihanda. İşte bu fitne tarlasıdır. Bu hayat fitne tarlasıdır. Variz variz rabbika hayrun ve abqa. Allah'ın verdiği rızık sana daha hayırlıdır, daha kalıcıdır. Allah rızkı nerede verir insana? Dünyada verir, ahirette verir. Dünyadaki nedir? Geçicidir, imtihandır de. Hakkında kullasan küçük bir cennet olur yer üzerinde. Ama hakkında kullamasan ne olur? Ahiretini yakarsın. O bir saatlik çiçek için gibi. Onun için nimeti dünyada istersen ahiretin cennetine girmek için alimlerimiz demiş dünyadaki cennete gireceksin, yaşayacaksın bu cenneti. Bu cennette nasıl yaşılır? Her şeyin Allahu Teala için olması lazım. İşte nefis de şöhret. Nedir bir hastalıktır. Nauki makam sevgisi nedir? Bir hastalıktır. Bu hastalıktan tencirişi nerededir? Nefistedir. Her şey nefistedir. En nefsu emmare tu'l su. Nefis nedir? Emreder kötülüğü. Bir de nefis sadece kötü bir şey değil aslında. Nefis iki taraflı da kullanabilirsin. Khaira Kötüye. Ama nefsi çocuk cübüdür. serbest bıraksan, başını alır gider. Ama tutsan, kontrol etsen, topluma en yararlı bir şahsiyet olur. Nefis töyledir. Nefsi bıraksan, he, her şeye meyyaldir. Yok yoktur, engel yoktur önde. De, delil ver bana. Delil, bir günde Avrupalara bakın. Her şey demişler serbesttir. Neler çıkıyor bizim için? Akla gelmeyen bir şey çıkıyor. Hatta koskocaman devletler, akılları parlamentolar neye izin veriyorlar? Erkeğe gerçekten evlensin. Bu neyi sonucudur? Nefsi. Nefsi serbest sürdürdülerse ne arzu edersen yapabilirsin. Bu sonucudur. Nefsi terbiye etsen ne olursun, evliya Allah olursun. Evliya Allahların nefsi yok mu? Var ama terbiye etmiş. Nefsleri var. Ama ne yapmışlar? Terbiye etmişler. Hakiki müminin nefsi ne olur? Levvâme. Allah Teala yemin ediyor. Diyor ki "La اُخْسِمُ بِنَفْسِ الْلَوَّمَ O kadar levvâme nefis önemli bir nefistir. Allah Teala yemin ediyor ona. Levvâme nefis nedir arkadaşlar? Levvâme nefis şudur. Bir hata işler hemen kendini levvm eder. Niye bunu işledin? Tevbe eder, doğru yolu bulur. İşte bu da nefs bir de ne var? Şimdi bir musulman, hakiki musulman ki alimlerden biz bahsediyoruz, diyoruz ileri gelen alim, davetçiler. Bunlar ne olur? Nefs Nefisleri bir bisu değil, biz hüsnü zambaslarız. Ama şeytan öyle bir sinsidir ki, öyle bir sinsidir ki, seni ne yapar? Seni sah, sol gösterir, sağ da vurar seni. Sağ gösterir, solda vurar Adımları var. Sana ne diyen? Bak bir, bir Müslüman imkanı yoktur hırsızlık yapsın. Hele özellikle bir davatçı, bir Selim Musulman, işi bilen Müslüman hastalık, hırsızlık yapmaz. Ama şeytan ne gelir demez hırsızlık yap. Teville gelir ona hırsızlık yaptır. Bir yerde çalışıyorsun işte diğer ya sen çok çalışıyorsun. Senin hakkın gidiyor. Ya bu beş dakika gezgesen olur. Zamanla hırsızlık yaptın. Ya yeni de kasadan aldın ya gidip kasadan yemek yiyorum bir şey yapmıyorum. İşte hırsızlık yaptın. Anlaşmanda bu yoktur senin. Tamam. Bu da neyden tamam? Şeytan gelir tevil de yaptırıyorsun. İşte bu şöhret, mevki makam sevgisinde şeytan gelmez. Senedesin mev Mok, makam mevki sevgisini sev. İşte dünya için kazan. Hayır. Şeytan önce gelir. Bize ne gösterir? Ya sen böyle ediyorsun işte davet'a faydan var, insanlara faydan var, ilim öğretiyorsun filan. Yavaş yavaş ne olur? Hedef saptırır bize. Dünya nedir? Dünya dedik vesiledir. Ahiret nedir? Gayedir, hedeftir. Bu sefer ne olur? Biz kalkarız, dünyayı gaye yaparız. Asıl hedefi unuturuz. Asıl gayeyi unuturuz. Vesileyi gaye yaparız. Burada kime benzedik arkadaşlar? İnanmayanlara benzedik. Kafirlere benzedik. Kafirler ne yapmışlar? He? Bu dünya için çalışıyorlar. Ne diyorlar? bizim bu, bu hayatı dünya ve mahiye illa hayatı dünya. Bu sadece bu dünya hayatı verdiler. Öllük biter her şey. E biz de öyle çalışıyoruz ki sanki şeytan gelir çok sinsidir. Onun için şehvet sevgisi, şöhret sevgisi, makam mevki sevgisi aynen arkadaşlar bu ataşın çınarındadır. Böyle yapsam bu tarafa düşer. Allah kurusun böyle yapsam bu tarafa düşer. Tehlikededir. Tam bir kıyıda gidiyor. Yumurtayı eskiden bize duvarın üzerine nasıl derdiler koyarsın? Çocuk uyduk. Tarif ederdiler bize. Duvarın üzerine derler bir yumurtanı koysan ne tarafa düşer? Her iki şey tarafa da düşebilir. Çünkü tehlikeli bir yerdir. E şahvet, makam makamı, moku sevgisi de oradadır. Demesin ben bir tarafa düşsem kurtulurum, bu tarafa düşsem Öyle bir şey yoktur. Hangi tarafa düşsensin ziyan etmişsin? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Subhanahu ve teala eğitim verirken ne diyor ona? Kul diye ey Muhammed bunu yap yani kul hem diye hem yap hem öğret. Bunu neden kurtarırsınız? İnne salati namazım ve nusuki bütün ibadetlerim ve mihya ya şamun ve memati lillahi alamin yani peygamberine ve ümmetine bak namaz burada özel bir yer olduğu için bunu ayırıyor bütün nusuktan Nusuk nedir? bütün ibadetlerim yani uluhiyeti uluhiyetine saklar insan oğlunun fiilleri bütün fiillerim Allah içindir bu da nedir? Üluhiyettir. Başkasını ortak koysan ne olur? Şirk olur. Diye bütün ibadetim kimi içindir? Teç olan Allah içindir. Ama burada namaz da dahil içinde tabi ibadetlere. Ama niye namaza ayırmıştır Allah Subhanahu ve teala? Çünkü özel bir yeri var namazın. Namazın özel bir yeri var. Evet kimi içindir? Hayatım. Yani Adan Zeya ne zaman ben kalem üzerime çalıştı? Kalem üzerime çalıştı, yazıyor üzerime melekler. O zamandan sonra benim hayatım Allah rızası içindir. وَمَمَاتِي O bir tarafı de Allah rızası için düşünür. Rabbil alemi. Kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah. Yani onun tarafı bir hedef, imkanı yoktur olsun. Hepsi ne içindir? Allahu Teala içindir. Evet. İşte bu nedir arkadaşlar? Bu delalet ediyor ki her şeyimiz Allah rızası için olacaktır. Şöhret, makam, sevgisine yapar Allah rızası için değil. Nedir? Nefsedir. Ana Başka bir şey değil. Ben kendim için çalışıyorum. Makamım olsun, mevkim olsun, şey şeyim olsun. E, cahim olsun. Hani eee e, Adım duyulsun, şöhretim olsun. Bu İslam'a aykırıdır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala onu yetiştirdikten sonra bize örnek verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü ahlakları, bu türlü davranış ne kadar kötü olduğunu, ne kadar vahim olduğunu sahih bir hadiste bize korkunç bir şekilde bunu anlatıyor i̇mam Müslüm Müslim rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İnne evvelen nasi yukıza yevmel kıyameti aleyhi. İlk önce kimleri getirirler hesap defterine? Ha? İlk önce üç kişi gelir. Yani bir kişi gelir. Bir sınıf insanlar gelir. İlk önce hesap olan açın. Övül İnsanlardan kullardan ilk önce bir cisim insanlar gelir. Onlar da nedir? Bu türdendir. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki bir adam şehit oldu. Arapçasını okumayacağım çünkü zaman almasın. Raculun üsteşede feutiye bihi bir şehit Allah yolunda bir denen şehit olmuş. Bir şehidi getirirler ilk önce. Getirirler Allah Teala'nın karşısına. Allah Teala ona nimetini gösterir. Kul da ikrar eder. Nimeti nedir burada arkadaşlar bir şehidi Allah Teala? İşte ben sana hayat verdim. Ben sana iman old verdim. Ben olmasaydım sen iman edemezdin. Ben sana güç vermeseydim, yolu göstermeseydim gidip şahadet edemezdin. Doğru mu? Evet doğrudur iqrar eder. Sen ne yaptın? E Diğeriyi ya arab bir ben de senin için savaştım, şehit oldum. Allah Subhana ve Teala diğer, e, kâdapt, en şiddetli bir nedir? E, ha? Yo yargıl şey mi? Azarlama gibi, kâdapt, yalan dedin. Tamam. Kınamadır, yalan dedindi. Ne için sen Allah Teala der sen savaştın hata desiler bu cesurdur. O dediler. Dediler dünyada tarih kalana kadar senin adın tarihlerde geçti filan cesurdur böyle savaşmış. Bir savaşta okuyoruz tarihte çok savaşçıları. İster Müslümanlardan, gayrimüslimlerden adam aleyhisselamın bugüne kadar tarih savaşçıların adını yazıyor. Müslüman gayrimüslim ama kim Allah için yapmış? He? O, o, bir tarafta karşılığını görür. Yapmamışsa ne olur? Kedept. Yalan diyorsun. Ne derler buna? ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِيَ فِي Yüzünün üzerine böyle çekerler ihanetle. Çekerler, sür sürüklerler onu böyle. Hatta ateş atarlar. Hücünde bir de ne var? Mesela savaşta ölüyor. Şehit deme bana kızıyorlar bize. Ya kardeşim şehidi Allah bilir. Biz bilemeyiz. Bunun ne için yetmiş? Ama biz deriz her Allah yolunda ölen şehittir. Ama Ahmet öldü inşallah şehittir deriz. Şehit dememiz yani biz Allah'tan al haber gelmiş bize bu şehittir. Bilemeyiz biz. Anladın mi? Sonra Çinci adam gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Öğrenme ilme ve öğretti. İlmi öğrendi ve ilmi öğretti. Yani nedir? Alimdir, davatçıdır, vazdır, ha? Rabb'ül âlemin ne ne gelir? Tanıtır ona nimetin üzerine. İşte ben sana ilim verdim, ben seni şey yaptım. Hepsini ikrar eder kul. Ne yaptım bunda ey kulun? Ya Rabb, sen daha iyi bilirsin. Ben senin için çalıştım. İlim öğretti, öğrendi mi, Yalan diyorsun dediler. Aynen sen arıyor. Sen öğrendin, hatta desiler alimdir. Öğrettin, hatta desiler alimdir. ve dediler. Sürüklerler onu da yüzün üzerine atallara taşar. Hatta desiler, dediler. Çok alim var. Bugün her çeşit barmaktan dur bu alimdir. Allah indinde nedir? Ataşdadır. Kim Allah rızası için alim ise o kalır. İşte bu muvki makam sevgisi bizim konumuzla ilgili budur. Üçüncüsünü de zikrederim. Üçüncü de nedir? Allah Teala bir teneye mal vermiş. Ne yaptın ey kulum? İşte bu malı senin yolunda verdim. Zekat verdim, sadaka ettim, cami yaptım. Yalan diyorsun. Verdin, yaptın desiler. nedir? He? İşte filan comartır filan yapıyor Herkerat her yapıyor Şey yapıyor deseler Anlatabildim mi? Ve dediler adın geçti Bak Türkiye Cumhuriyeti'nde Dünyada biliyoruz çok zenginler var Hatta bir kısmı cami yapıyor Kendisi namaz kılmıyor Her şey diyor Allah rahmet eylesin Filan ne kadar güzel sadık sadıkiydır Ne yapıyordu? Cami yapıyordu Dershane açıyordu Hastane yapıyordu Üniversite kuruyordu ama bunu ne için yapmışsa onun içindir. Desiler dedi, dediler. şühret dünyada neyi ne için yapsın, onun iç olur. Bak bu üç tane, üç tane kul, ilk önce bunların hesapları içerisindir kıyamet günde. Ne kadar vahim. Eydi bunlar ne yapmışlar? Kötü bir amel. İslam'ın en zirvete amellerini yapmışlar. İslam bu üç ameli zirvete. Cihad, zirvete senamül İslam. İslam'ın en yücesidir. İlim, teallum Resulullah diyor, en hayırliniz ilmi öğrenen, öğretendir. Allah-u Teala e, Allah'ın sevgili kullarıdır alimler ve abidler. E burada ne oldu? Ateşe gidiyorlar. E sadaka veren, zekat emretmiş allah Teala bu nedir? En önemli meselelerden birisi. Ama ne oldu bunlar için? Allah rızası için olmadığı için oldu? Ne oldu? atıldılar. Ters oldu. İşte onun için arkadaşlar bu tehlikeli bir konudur. Onun için biz korkmamız lazım. insan oğlu niyetini kontrol etmesi lazım. Çünkü kaide var, fıkhi kaide. Alimler kurmuş bunu. Eczea'u min cinsil amel. Amel ceza amelin cinsindendir. Allah Teala ne diyor? Ve mâ rabbuka biḍallâ ve bil 'abid. Allah Teala miskal zerre kuluna zulmetmez. Sen istedin bunu, sana göre verdik. E verme sen olan Allah Teala. Haşa ve kefa Allah Teala'ya adaletsizliği yakışmaz. Çünkü ne olur? Başka insan çalışsın, bu niyeti bozuk, aynen mavkiye girsiler olmaz. Onun için Allah Teala'nın adaletinden nedir? Her çeşi niyetine göre versin. İşte burada da şöhret meselesi, nefis, sevci, nefis sevmesi, şöhret, Bunlar nedir? Arkadaşlar, kötü şeylerdir. Bunun insanın belini kırar. Hatta Arapça'da bir diyor, Hübbul zuhur, yaksumul zuhur. Şöhret sevgisi beli büçer. Nerede büçer? Ahirette büçer belini. Bu dünyada da davatini bereketsiz yapar. Ama işte şeytan ele getirir. Bir de alimler diyorlar ki bu makam mevki sevgisi nedir? Aslında tevhid akidesine aykırıdır. Neden? İçinde şirk var. O şirk nedir? Sen bütün dediği üluhiyet nedir? Bütün emellerin Allah hiç olacak. E sen burada ortak koştun. Bazen şifre götürür seni ortaklık. Bazen küçük küfre koyar seni, küçük şirk yapıyorsun, bazen de riyadır. Üçü de birbirinden kötüdür. o kötülük de derece derecedir ama riyada kötü bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben en korktuğum size üzerinize riyadır. İşte bu da nedir? Şöhret, makam, mevki. Şöhret hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. ''Dür men lebes, le, lebise sevve şöhreti elbesehu Allahu yevmel kıyameti sevven mitlehu'' ''Çim diyor şöhret elbisesini girse kıyamet gününde onun misli gibi aynen girilir ona. Bir rivayette diyor onun girildiğinden sonra içi ataştan dolar. Bir rivayette diyor kim şöhret elbisesini girse Kıyamet gününde mezellet elbisesi gider. Bu da Abu Daud ibn Mace'de sahih senetten hadisler gelmiş. Şöhret elbisesi. Şöhret elbisesi nedir arkadaşlar? Yani bir elbise giyiyorsun, senin ortamında mutat değil o. Hangi nereden yürüsen ah filan bu. Dikkat çekiyorsun üzerine. Topluyorsun yer rengiyle, dizaynıyla dikkat çekiyorsun üzerine. Bu şöhrettir. Buradan alimler ölçü alıyorlar, kıyas yapıyorlar. Bütün şühret nedir? Batıldır diyorlar. İşte büyük tabi ee, Şehri ibn-i Havşeb diyor ki bu konuda diyor ki Men rekebe meşhuren mineddevabi ve lebise meşhuren minedthiyabi a'radallahu anhu kim meşhur Merkeblere inse, meşhur elbiseleri girse yani şöhret elbiselerini, şühret merkeplerini minse Allah ondan üst çeviriyor. Bu tabiilerin böyük alemindendir. Hadis ravilerindendir. Demek ki bunlar fıkhı böyle anlamışlar. Her şeyde şöhret, Her şeyde fark atsan kendine ne olur? şöhrete girer. Atmayacaksın fark adam var, çok lüküs arabaya miniyor, adam var meraklıdır, arabasını markasını getirir, özel bir şeyler koyu içine parmakla gösterirsin. İşte bu şöhrettir. Bunun yanında ne var şöhret? Biz İslam'a çevirirsek bunu, davatçilere çevirirsek bunu Allah kurusun, işte her şey benden bahsetsin. Nefis, hoşnut olur. Her şey benden bahsetsin. Her şey beni parmakla göstersin. Her şey beni de konuştular İşte bu hastalıktır. Bu bir hastalıktır, ilaç lazım buna. İlaç da nebevi hastanede olur. Nebevi medresesinde hayatıracaksın onu, eğitim vereceksin ona. İşte bu şühret de ne de olur? Şeytan gelir, takvada olur. Sen takva yapıyorsun Allah rızası için, şeytan gelir, sen o takvadan kendini şöhret yaptırır sana. Yani takvayı boşa çıkartır. Vara. He? Ee, ilim talabında, zühütte, ha, Bunlarda ne olur hepsi? Şeytan gelir, giriş yapar, senin neyini götürür? Sahih emelini batıla çıkartır. Çünkü şeytan gelip sana diyemez, takva yapma. İlim tahsil etme. Sen bu konuda belini kırmışsın, büçmüşsün şeytan. Ama gelir, şeytan zekidir. Sana diğer git bu yoldan, ama ne yapar? O yolunu boşa çıkartır. İşte insan uyanık musliman şeytana yar olmaz. Şeytanı sevindirmez. Evet. İşte İmam Beyhaki de bu konuda rahimehullah ne diyor? Diyor "Kullu şeyin sayyira sahibihu şöhrete fe hakkuhu en yuçtenebe." Diyor ki bir insanı bir insanı, bir kulu, bir alimi, bir davacıyı, her hangi kulu eğer bir şey, bir emeli şöhrete götürürse onu ondan durması lazım. Ne kadar ince terazi var burada. Eğer seni götürürse şöhrete o şeyden vazgeçmen lazım. Demek ki davacı, alimler diyorlar ne yapacaktır? Kendi nefsini kontrol edecektir. Asıl da davatçı, her mümin kendi nefsini kontrol edecektir. Adam gidiyor camiye erken gidiyor namaz kılıyor, aa filan görürsün, camiye geliyor, oradan kalbine bir giriş geliyor. Her camiye giderken, destler bu zahittir, destler bu muttakidir, bu şührete götürür seni. Yerini değiş, camiyi değiştir. Anlatabildim mi? Yani şöhret kapılarını kapatman lazım. Evet ama her şührette olan bir tane alimdir, salih amel yapıyor ama ihlaslıdır. O ihlasından dolayı toplumu önde görürse bunlar olardan hariç şeytana uymamış çünkü. Medheli şeytanın giriş noktasına uymamıştır. Bunlar olardan hariç. Aslında İslam bunlara emrediyor. Evet ondan sonra sahabe-i kiram bu konuda bu meseleyi çok iyi anlamışlardır. Onun için sahabenin bir makulesi vardır. Alimlerin bütün alimler diyorlar ki şöhretten nasıl hayvan yırtıcı hayvandan kaçar böyle kaçacaksın? Sen bir aslan gelse karşısına karşısına ne yapacaksın? Allah ne kuvvet verip sana gazaba atacaksın. Çünkü bunu hayatını koyuyorsun burada. İşte şehvetten de öyle kaçacaksın. Şahvet senin belini kıracak. Çünkü şeytanın da kendisidir. Şöhret ve şahvet ve bu hastalıktan kaçacaksın. Sahabiler bundan kaçmışlardır. Örnek istiyorsanız Burdet'e sahabi Allah rahmet eylesi, e, anhu, diyor ki ben heyberde bulundum, savaş ettim. Savaş ederken kırmızı bir elbise girmiştim, bariz idir. Bir yüksek yerde de savaştım. Bilindim, her çeşme dedi, dedi, barakallafik nasıl savaşıyordun tanındım diyor. Diyor ki o kadar nedamet etmişim ki her çeşabını aktarıyor. İslam'da Müslüman olduğunda en büyük günahı sorsam bana derim onu işlemiştim. İmam Zehebi bunu siyer alamün zikrediyor. Bu ne demektir ya? Adam cihat ediyor. Ve tabi cihatte iyi savaşmışsan millet seni görüyor eyvallah diyor. Kurtardın bize iyi savaştın. Ama bak sahaba bunu da hesabını yapıyor. Ya nefis girdi. Ne olur? Riya karıncanın ayağından sesinden daha cizlidir kalpte. Bilmezsin ne zaman seni çarpar. Sahaben hayatında çok var. Ubeydullah ibn-i Cerrah emini Bu ümmetin emini. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gönderdi. Umru bin As medet gitsin oraya. Umru bin As oranın lideridir. Vâti Selasil savaşında. Resulullah'a yazdı ya Resulullah, bana sahabe gönder, asker gönder. Resulullah da gönderdi sahabelerden Abu Ubeydullah'ın de bunun başına koydu. Gittiler oraya, ayrım düştü içlerine. Sa muhacirler dediler. E Abu Ubeyde bizim üzerimiz olsun. Ansarlar dediler ömrü kalsın üzerimizde. Burada Abu Ubeyde dedi hayır. Ben siz istedim. Ben halife yani em emirizimiz. Abu Ubeyde Cerrah daha ekdemdir sahabe. Ömrü bin hasan. Ama ne yaptı orada? Çivir yaptı mı? Vallahi dedi ya Umru. Bana muhalefet etsem ben sana muhalefet etmem. Ne dedi? Ben sana uyarım. Sen bizim emirimiz Bunu kim yapar? Kim nebevi medreseden mezun olmuş o yapar. Bundan daha önemlisi. Aynı Abu Ubey'de yer değişiyorlar bu sefer. Halid ibn Nivalit ne oldu? Hangi savaşa giriyor Halid İbni Valid? Kim buratorluğu çöktürdü? Rum'u çöktürdü. Ya Halid Irak çökmüyor. Farslar çökülmüyor. Halid'i çektiler. Farslaya Farslar çöktürdü. Bir savaşa giriyor. O savaş kaybetmiyor. Hatta Müslümanlar böyle oldu ki. Dediler Halid bir savaştaysa artık biz bunu kazanmışız. Hazreti Ömer Ömer'dir. Ya dedi millet artık Allah'a tevekkülü bırakır. Halid buradadır kazanırız diyen. noktası ol oldu mu? Olmadı. Ama ciliş noktası olmasın Halide ne yaptı? İndirdi kayıtlıktı. Halid, Resulullah, allah Teala ne demiş ona? Seyfullahil meslul adını vermiş. Allah'ın kılıncı. kılıncı. Allah'ın keskin kılıncı. Çekilmiş, keskin kılıncı kafirlere karşı. Hazreti İmer'den yani nedir Haz Haz Halid bin i Bütün İslam ordusunun İçi umbratorluğu çöktürmüş dünyaya hakim olan ordunun neydir Kumandanıdır. Halifeden mektup geliyor ona. Hey Halid mektubum gelende sana emirliği teslim et Abu Ubeyde'ye. Abu Ubeyde de geldi. Halid savaşa giriyor demedi ona. Kalktı o Halid'in elinin altında savaş yaptı. Savaş kazandıktan sonra geldi dedi işte bu halifenin mektubu. Halid aldığında hemen kızdı Abu Ubeyd del cerraha. Nasıl savaştan önce haber vermez misin bana? He? Dedi ben dedim savaşa giderim. Hemen çıkarttı şeyini taktı başına. Dedi kusura bakma benim elimde yani ben istemedim bunu ama olur mu ya dedi. Halid bin Velid ölene kadar bir asker olarak çalıştırdı. Halbuki onu Resullah kayıt tayin etmiştir. bugün de hangi lidere desen çık şeyinden çıkar mı kaydılıktan işte gördük İslam aleminde bütün halk ayaklanıyor lider biz seni istemiyoruz diyor git yeter ya adam hangi öveyi götürdü Kadzafi 40 senedir memleçeti harap etti binlerce insan öldürdü Hüsnü mübarek olsun Zeynel Abdin olsun Ali Abdullah olsun bugün de Beşar tagutu olsun ne yapıyor? Tan cövdüyü götürür ama hiç makam muhkide düşmürler. İşte bak nebevi terbiye nasıldır? İşte bu da nedir? Bu da e, şöhret fıkrını bilmişlerdir. Ria. Ama biz bize bugün de işlemiş bir. Bir de sahabeler nasıl fıkrını bilmişler? Alimler diyorlar hayret ederiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccatil vuda'ta ederken kaç tane sahabe vardı ondan? 100.000 bin. Yüz bin sahabe vardı. İyidir. Hafız ibn-i Hacer Allame-i Cihandır. Yedi yüz senesinde vufat etmiş. Belçemi'idir. Hadiste ilminde rical ilminde. Sahabeleri tek tek tanı. Kakti bir kitap yazdı. El-İsaba fi temyiziz sahaba. Sahabanı topladı. Kaç sahabe var? Abu Bakır'dan başladı, topladı. Kaç tane toplayabildi? Kaç tane toplayabildi? Sekiz bin tane. Elimizde kitap var. Sekiz bin sahabe zikrediyor. Diğerleri nerede? He? Diğerleri nerededir o bir sahabeler? O bir sahabeler hepsi fıkıh biliyormuşlar. O fıkhı da nedir? Resulullah'ın sözü. İmam Müslüm rivayet ediyor. Diyor ki: İnna Allah yuhibbul abde takiyel ganiyen kafi. Allah Teala o kulu sever, takidir. Takidir, takvalidir yani. Allah'tan korkar, muttakidir. Heh, ganidir. Ganinedir. Zengindir. Yok maldan zengindir. Gönlü zengindir. Gönlü zengin olan malı el çiridir diyor bu. Sabunla yıkaşan gider. Tutmaz elde çir. El dünya, gönlü zengindir. Hefi nedir? Hefi cizlidir. Kimse onu görmez, şühretten uzaktır. Sağ hali verse, sol, sol anlamaz. Solu anlamaz, sağı verdi. Çizse aynen kumandaya bağlıdır ama bilmezler. İşte bu medreseden çıkmışlar. Bunu da bırak. Peygamberler insaniyetin en ziruvvetinde nelerdir? İnsanlardır örneklerdir, Allah'ın seçkin kullarıdır, Allah'ın seçkin kullarıdır. Kaç tane nebi var, rasul var? Bir rivayette 300 e, e, tane rasul gönderilmiş, 300 tane rasul elçi gönderilmiş. Rasulden nebi farklıdır tabi. Nebi kaçtır? 100 bin tane. İhtilaf var hadislerde bu ortası. 100 bin tane peygamber gönderilmiş, 300 tane resul gönderilmiş. Kur'an kaç tanesini zikrediyor? 25 tanes. Başkaları nerede? Demek ki cizlilik asastır. Şöhret her çeşmesini tanısın. Nedir bu? İşte bu şeytanın yoludur. Selefi salihinimize gelsek imamlara, bu sahaba, sahabadan sonra tabi'in geliyor. Tabi'inden sonra atiba'u tabi'in geliyor. Onlar nasıl bakmışlar bu şeye? sufyan Teori Thavri, tabi'inlerin imamı, hadis imamı emiril mu'minine fil hadis. Hadiste emiril mu'minindir. Ne diyor? İyâke ve şuhra. sakın ha şuhra. Yok. şöhretten sakın, sakın şöhretten sakın ha diyor. E? Diyor hangi alimin yanına geldim? Yani sahabe alimlerinin yanına geldim. Hepsi ilk önce şöhretten sakındırıldılar bizi. Gördün mü? Şöhretten sakındırılırlar bizi. Şöhret tehlikeli. Şimdi zaman daralıyor. Birçokun Arapçasını okumayacağım. Hepsi bu zikrettiklerim bu e, Siyar i i̇lâm kitabında İmam Zehebi zikrediyor. İbrahim İbni Edhem övücü bir abid. Tasavvuflar onunla övünürler. Ama o hakiki bir mutasavvuftur. Hakiki bir abidtir. Sünnete göre amel eden bir şahsiyattır. Diyor ki bir, bir kul şöhreti sevdi. Ha? O kul sadık değil. İnanmayın ona. Çünkü şöhret sadakattan zıttır. İmanla küfür cümüdür. Zıttır. Şöhreti seven cerçeklik nerede kaldı? Allah diyor, cerçek kulluk. Khefi, teki, neki. Ama sen ne yaptın? Eşkere vuruyorsun. Övünüyorsun. İnsanlar seni desin. Şeytana yol gösteriyorsun. Eydir Ebu Eyyubu's-Saktiyani, Tabiînlerin imam, tabi'i imam, abidlerin imamı, diyor ki, bir kul, aynen bunu diyor, diyor bir kul şöhreti sevdi, o kuldan uzak dur. Onun cerçek sözü yoktur, diyor. Büşrül Hâfi, bilirsiniz, abidlerin de imamıdır, Büşrül Hâfi, diyor ki, مَا اتَّقَ اللّٰهَ مَنْ اَحَبَّ bir de ne şöhreti seviyorsa Allah'tan korkmuyor o bilin. Makam mevki seviyorsa, her şeydesin, filan hoca filan Ahmet filan Mahmut o bil şöhreti sevmiyor. Kaçacaksın şöhretten. Sonra diyor ki bir şöhreti Büşrül Hafi diyor ki bir şöhreti bir yerde buldun oradan kaç. Bir yerde senin başına toplandılar oradan kaç. Şühreti arzu ettin, bilsen hastalığa yakalanmışsın. Evet, işte bir başka vaiz zahid alimlerden Ahmed bin el Antaki bu da tabi'inlerin, etiba'u tabi'inlerdendir. Dülher'in bu dünyanın heri bu dünyadan bir köşeye çekilmektir. Yani köşeye çekilmek cinayettir. Bu dünyaya itibar etmeyeceksin. Elinin ardıydan dekleyeceksin bunu. Sonra kanaat olmaktır. Sonra insanların gözlerinden uzak durmaktır. Ne kadar insanlar tam böyle teşhis. Alim budur işte arkadaşlar. Doktor diyorsun, adı doktordur, reçete yazıyor sana. Ama alıyorsun ilaç işlemi 3 peket, 10 peket Doktor değişiyorsun. Ama bir uzmana gidiyorsun. Adam hemen hastalığını doğru teşhis ediyorsa ilacın bir paketten halloluyor. İşte doğru ilacı nedir? Budur arkadaşlar. Doğru ilaç budur. Ee, sonra Abu Hamz el-Baghdadi'yi sufi sofi bir alim var. Sufi nedir? Muttaki sofilerden. Yok böyle uydurmasyon bugündekiler gibi. Şüpülga'ya Menur uçuyor. He? Bid'atten dolu, hayır hakiki ehli takva. Sofilerinden eskiler zaten hep söyleydir. Din zayıf oldukça şeytan bid'etleri girdikçe değişiliyor. Diyor, gerçek, sadık Sofi'nin alameti şulardır. Zenginlikten sonra fakirleşir. Zenginlikten sonra fakirleşir. Nedir? Yani bütün malı Allah yolunda giderir. İzzet olduktan sonra zelilleşir. Yani izzet nedir arkadaşlar? Çok e, kibirli, gururlu ama ne olursun? Alçak gönüllü olursun. Şöhret ise Şöhreti var ise bu sefer ne olur? Gizlenir. Gerçek sofi, alameti budur sofinin. Sonra peşinden diyor yalancı sofinin alameti de üçtür aynı. Diyor ki fakirdir sofi oldu zengin oldu. Bilbi sakta kardır. Var bir günde bir piyasada. Bakıyorsun adamın şatosu, villesi. Nereden kardeşim? He? E sonra zelildir. Alçak gönüllüdür, yen, soysuzdur, kıyıda çoşerlidir, sofi oldu, çeşit parmakla gösterir onu. Soylu gibi. Demek ki bu saktaçardı. Sonra cizlidir, kimse tanımıyor onu, birden şöhreti sevdi, şöhret ameller yaptı, meşhur oldu. Demek ki bu doğru sofi değilmiş. Evet. Sonra Abu Bakr'in İbni Ayyâş, bu Tabi'inlerin, ve tabi'inlerin imamıdır. Tabi'inlere de hatta küçük tabi'inlendir alimler diyorlar. İmam Ahmet'in vesaire bunların imamıdır. Diyor ki e, en küçük menfaat sana sukut olmaktır. Yani susmak en büyük menfaattir senin için. Bu da nedir? Susmak en iyi bir afiyettir. Yani insan konuşsa dilinden şeye çekilir. Sonra ne diyor? Zerelin de en büyücü şöhrettir. Yeter sana bu hastalık. Yani şöhret hastalığına kendi o seni bitirmede yeter yani. Bitirir seni. Evet, işte bu konuda birçok yerde e, sahabeden nakil var. <Gülüyor> Halid bin Ma Ma'ad Halid bin Ma'dan bu tabiidir. Sahabelerden, Abu Huraireden, Abu Zerdeden, Abu Ayubul Ansari'den ilim talep etmiş. Şeyi diyor ki Safwan ibn Umru, telebesi diyor ki Halid, hocamız diyor eğer halkası çok alsaydı derste, telebeleri çok olsaydı her şey dersine gelseydi, he o dersi tercih ederdir. Kahardır. Bir çoşeye çekilirdi. Niye böyle yapıyordu? Çünkü şöhreti sevmezdir diyordu. Biz ne deriz? Ya dersimiz çok olsun, insanlar gelsin, herkes bizi konuşsun, anlatabildim mi? Çünkü İmam Zehebi, İmam Zehebi belçemidir kemiğidir, 700 senesinin belçemidir. İmam Zehebi, rical ilmi, bütün ilim İmam Zehebi'den sorulur tartrıdır imam zehbi imam zehbi de Türkmani'dir Türkmandır ne diyor imam zehbi diyor alim buna talik ediyor bu şeyin sözüne ee, bu alimin sözüne tabiinin sözüne diyor alim ki konuşsa salih bir niyetle konuşması lazım iyi bir Allah rızası için konuşması lazım eğer konuşması kendini beğendiriyorsa susmak öyledir onun için. Eğer susmadan hoşnut oluyorsa konuşma öyledir onun için. Ne kadar bir ilaçtır bu. Çünkü diyor ki bunu böyle yapmasa şöhretten kaçamaz. Ben konuşuyorum çok, her şey beni parmakla gösteriyor. O zaman şöhrete adayım. O zaman susarım. Ama süstüm, her şey beni gösteriyor. Bu süsmüş illetçi bir şey var, o zaman konuşurum işi. Demek ki nedir? Yerine göre değişilir. Evet, Muhammed i̇bn Sir'in bir telebesine diyor, sabit. Diyor, ey sabit diyor, eğer şöhret olmasaydı ben sizin meclisinize katılırdım. Bu da şöhretten ilgilidir. İmam Ahmed diyor ki, Düğücü en sevmediğim şeyle niftile oldum. O da şöhrettir. Sabah akşam ölümümü temenni ediyorum. Şöhretten kurtarmak için. Keşke Mekke'nin köşesinde bir kul olsaydım, ibadete kesisseydim, kimse beni tanımasaydı. İmam Ahmed, İmam-ı Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnetin neyidir, İmamıdır. Bel kemiğidir. sufyan es Sevri bir tabi'inle sufyan es Sevri tabi'lerin imamıdır. Dür şeybanir ra'i bir normal bir adamdır. Ama abittir. Yani normallardandır. Meşhur değil. Ama ehli takvadır. Dür ki bir gün haca gidiyordu konuyla yolda karşımıza bir aslan çıktı. Şeyban diyor tuttu onu. Bağırdı ona diyor. Aslan başladı kuyruğunu bulamaya. Şey yapmaya. Sallamaya. Dür geldi. Şeyban kulağını tuttu ve avuşturdu. Bela, yani sıktı, alçıttı. Süfyan diyor, bunu gördü. Dedi, ey şeyvan dedi, bu şührettir. Dikkat et. Yani keramet gösteriyorsun. Şey, ey, ey imam dedi, ne şühretten bahsediyorsun. Ben şühretten korkmasaydım bütün e, bagajımı bunun sırtında mekşeye kadar götürürdüm. Bahatabildim mi? Yani demek ki şühretin fıkhını selefi salihin biliyordu. Ondan dolayı Buradan kaçıyorlar şöhret meselesinde kaçıyorlar, bulardan uzak duruyorlar. Şöhreti sevmiyorlar. Şöhrette de nedir dedik ki işte desiler, filan çok konuşur, filanın çok bilgisi var, filan ilmi çoktur, filan böyledir. Her bu şöhretti işte. Her kişiden şey bahsetsin, bu şöhretti. Bir de var bunun fıkhi de var. Çünkü şöhreti isteyen artık gözü karalır, Hedef araç hedef olur onun için. Dünya şöhret ne olur? Hedef olur onun için. Bu sefer ne yapar? Ne olursa olsun yeter ki şöhret olsun. Velev dine muhalefet oluyorsa. Velev ki e, yanlış oluyorsa yeter ki beni desler ne desler desler. Burada ne? Matodu şeytan ortaya koyar. Halif tu'raf. Ters düş tanılırsın. Kaka ne yapar Şahs bir fetva getir. Hatta ne olsun ortaya çıksın. Olmayan bir meseleyi olmayan seviyesiz bir toplumda konuşur. Ne olur? Aa diyenler buna kadar biliyor. Bazı bazı hocalar bunu yapıyorlar. Yani asnafa ders veriyor. Kakaür içinde orada ilimden, mustalah'tan bahsediyor. Onlar da çıkıyorlar, "Aa bu ne kadar biliyormuş." halb bir ilim te, ilim dersinde aynı şeyi konuşamaz. Çünkü orada ne var? Ölçü var. Hemen derler sen ne yapıyorsun? Önce konuştuğun da yanlıştır belki. İşte bu şöhret sevgisi bu insanı yap, yaptırır. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Alimler diyorlar ki Hatib el-Bağdadi, Hafız Hatib el-Bağdadi 400 kusur senesinde vefat etmiş. Hadiste Belçemi'dir Hatip Bağdad'ı. Ehl-i Sünnet'in muhaddisi, muarrihidir. Çok azim bir kitap yazdı. Tarih-i Bağdad. Bağdad'ın tarihini yazdı. Tarih değil ki Bağdad e, kim kuruldu, kim geldi, içinden kim geçti. Hayır. Kim geldi, kim geçti içinden alimler. Binlerce, on binlerce alimlerin ismi var içinde. Bağdat'ta da İbn-i Kuftani, İbn-i Kufti, i̇bn diye bir fakih hanbeli bir fakih varmış. İbn-i Kufti. Fakih bir hanbelilerin büyük fakihleriymiş. Duymuş tarih Bagdad'ı, öyle duymuş ki her çeşit dünyada nasıl Fatih İstanbul fatih ederken dünya konuşuyordu. Hatip Bagdad'ı kitabını bitirdi, indirdi alimlerin şeyine. Her çeşit bunu dünyada konuşuyordu. O kadar... Azim bir kitaptı. İbnül Kufç'i sordu. "Hatib beni zikretti mi? Sıkatlarda. Sıkat-ül ulema yani sağlam alimler içinde. Dediler vallahi Hatib seni ne sağlam ve ne alimler içinde zikretmemiş. Eyvah demiş. Keşke yalancılar içinde de zikretseydim beni. Keşke yalancılar içinde de zikretseydim beni. Yeter ki beni zikretsin adım kalsın. Bak. Halbuki böyücü halimdir. Ama demek ki şöhret ne yapıcı onu? Belini bükmüş, çaktırmamış ona. İşte bu konular arkadaşlar nedir? Şehvet sevgisi. Bunlar insanı Allah kurusun, nifaka kadar götürür. Bu şehvet sevgisi bir senaryodur, bir tiyatro gibidir. İnsanın, toplumun iç yüzünü, hakikatini, İslamiyetin götürür. Kim saklam alimdir, kim saklam alim değil, ortadan kalkar. Nasıl biliriz saklam alimleri? Her şey tiyatro yapıyor. Nedir? Her şey suni. Artistlik yapıyor. Ne diyorlar? Rol, rol oynuyor. Yani rol yapıyor. E roldan İslamiyet olmaz. Zaten böyle yapanların bereketi kalmamış. Tarihte de zikr olsalar, tarihin çöplüğünde zikr olunur. Yani bak bu adam diyor, çeşke beni kezeplerden saysaydı. Yeter ki bir adımı tarihe geçirseydi. E i̇nsan var bir tarihin önünde zikr bir de çöplüğünde zikr olunur. İşte dikkat olmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Nerede ve nasıl amellerimizi kullanmamız lazım. Onun için selef salihin şöhretten çok uzakıdır. Ama Ahmed bin Hanbel en sondayım. Bir tane Abdulvahhab arkadaşlarından varmış. İmam Merzi Mirvezi'ye diyor ki, ey Mirvezi, dey Abdül zikrini azaltsın. Çünkü ben bu hastalıktan mustaribim. Ben şöhret hastalığıyla tanıldım. İmam Ahmet'e neyle şöhretten tanıldı bilir arkadaşlar? Mecburi. Bu Kur'an-ı Makhluk fitnesinde işte iki sene onun halife işkence verdi. Sözünden durmadı. Hatta Allah Teala ehli sünneti orada zafer kıldırdı. Orada meşhur oldu İmam Mehmet? Yoksa böyle çıkıp ahkem kesmekle değil. Anladın mi? İşte arkadaşlar bu nedir? Şöhret. Alimler diyorlar ki, nerede bir meşhur adamı gördün? Kıskanma onu. Bak Allah Teala izin vermiştir. Hasadet Resulullah diyor, kötü bir şeydir. Ama çiğ yerde gıpta ola döner gıptaya. Nedir? Bir zengin adamı gördün? Keşke benim de böyle bir param olsaydı Allah yolunda verseydim. Bir kariyi gördün keşke benim de bir sesim olsaydı Allah yolunda Kur'an oksaydım. Ama alimler diyorlar gördüm bir dene meşhur olmuş. Barmağla gösteriliyor. Ne dersin? Elhamdülillahillezî afâne mimme ebtelâkebihî. Bu nedir? Bir dene bu duadır sünnette. وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ تَفْضِيلَ Bu nedir arkadaşlar? Bir Sakat insan gördün. Felç insan gördün. Hasta insan gördün bu doğayı diyesin. Desen elhamdülillah Allah bana afiyet saat sıhhat vermiş. Seni iptal ettiğin hastalıktan. Bir meşhur adamı da gördün bunu demen lazım. Çünkü o da bir hastalıktır. Alimler diyorlar. Fıkh budur arkadaşlar. Üzülmeyin, demeyin. Niye? Biz böyle olduk. Bu bir hastalıktır. Bundan uzak durmamız lazım. Şöhret, muvki, makam sevgisi hastalığın tebeyügüdür. Asıl davetçi özellikle asıl hedefi ne olur? Ölümden sonra için yatırım yapar. Melekler ruhunu alırken, kebre koyarken hesap gününde, sirattan geçerken cennete gidene kadar onun hesabını ederek çıkar dersini verir, çıkar insanları öğretir, zekatını verir, camisini yapar. Bunlar ne için olur arkadaşlar? Bunlar hepsi olur. Bunun için şöhret için değil ama şeytan bırakmaz. Evet bu konu bu kadar. Şimdi şühreti biz anladıktan sonra gelelim üç meselesi var burada. Bunu da açıklayalım dersi bitiririm Arkadaşlar diler zaman az kaldı ama ne yapalım? Allah zamanımıza bereket salsın. Üç mesele var. Bu da nedir? Şöhretin belintileri. Nereden biliriz bir tane şöhreti seviyor? Nereden ayırt ederiz? Bu şöhret sevendir, bu değil. ikincisi e, sebepleri ilaçlardır. Bunlar da madde madde kısa kısa gerçek her bir maddenin altında konuşmamız lazım ama arkadaşlar dediler bu ders uygun değil. İlle bir derste de olsun. Biz de bir derste sıkıştıracağız inşallah. Burada 13 tane madde ben topladım. Aslında daha fazla olabilirdi ama öz söz dedim olsun. Tekrardan kaçalım. Birincisi nasıl tanırız bir hoca, bir alim, bir davatçı bugün de yani bir tacir, dindar bir tacir, hirkarat yapıyor vesaire ölçersiniz. Nasıl biliriz bu şühreti seviyor yani de Allah rızası için yapıyor. Nasıl bunu anlarız? Bir, alimlere gelirken davetçilere gelirken özellikle alimler diyorlar ki bakarsın bu nadir meseleleri şaz meseleleri alimlerin ruhsatını tutuyor. Aktarıyor. Yani hakiki alim hakiki davetçine yapar. Ehl-i sünnetin ana çizgisiyle din anlatır. Ama sen git şaz meseleleri cumbuzdan çıkart. He? Kitapların arasından Gel bunu piyasaya sür. Burada ne giriyor devreye? Halif tuğraf. Ters düş tanılırsın. Ben şu anda kimse beni Türkçe'de tanımıyor. Ben yarın istesem her çeşi beni Türkçe'de tanır. Bakalım bir fatfa veriyorum. Her çeşin enteresanına gelen gazatalara da gönderirim. Her çeşi o gazata zaten malzeme arıyor. Ben de ters tanırım. Ama herde mi şerde mi? Önemli değil. O fakih gibi. Şazzaplarda da beni dedi zikretsin, yeter ki zikretsin. İşte gördünüz mü? Bazı arkadaşlarımız var bizim, bazı hocalar var. Yani televizyonda çıkıyorlar. Yani cemaatler arasında dersler yapıyorlar. Şaz meseleleri çıkartıyorlar ortaya. Bir tanesi çıkıp diyor, Hazreti İseher üzerine inmeyecek. Bu yalandır. Ümmet icma etmiş. Sen şaz meseleleri çıkartıyorsun... Ha kim diyor Hazreti İsa inanmayan da bir görevim tanıyayım bunu. İşte meşhur oldu. Oluyorlar. E vesaire bir tanesi gelmiş diyor icmağı kabul etmiyorum. Bular şöhret sevenlerdi. Bir tane gelip diyor kıyas yoktur. Her şey dönüyor. Nasıl kıyas yoktur? Ümmet dört. bir tane gelmiş Allahu Teala'nın culus sıfatını asnaflar için açıklıyor. Bu nedir? Bu da şehvet Muvki sevgisidir. Bir tane gelmiş, e, kralı Suud kralını e, Türkçede övüyor. Ya niye övürsün kralı? Bize ne kraldan? Allah canını alsın, bana ne? Benim kralım değil. Niye övürsün onu? Biz burada İslamiyet'i tevhid anlatmıyoruz. Bir tanesi gelir diyor ki, e, sen e, şey yap, e, yani her zaman ifrat tefhid. İşte bunlar, arkadaşlar nedir? Bunlar Şehvet cevallerde. Bak gördük delilleri. Hepsi elinizdedir. Onun için bulardan biz uzak duracağız. Bu türlü bu türlü davatçi alim e, kim yapıyorsa bunu uzak duracağız. Adam mesela cami yapıyor, bütün gazetelere veriyor, adını yazdırıyor, koyuyor üzerine. Bu benim camimdir. Gittin camimde namaz kıldın mı? Halbuki sağ verse sol bilmez. Adam kitap basıyor, dağıtıyor her yerde dağıtıyorum üzerinde yazıyor filan vakıf dağıttı. ya niye dağıtıyorsun gizli dağıt daha ecri çok olsun vesaire her şeye bunu ölçersiniz arkadaşlar anlatabildim mi ters bir şey konuşandan uzak duracaksın bu şeybatçı 3ü hastalık ikinci hastalık nedir kim üst sene ölümcük şey var e, Efendi var Üç tane. Birincisi ben. He? Ben. Sonra li. Benim. Sonra indi. Bende. Ben. Benim. Bende. Hep bunu kullanırlar. Ben dedim. Benim benim görüşüme göre budur. Benim fikrim budur. Gelin benden alın. Ya bir kısım arkadaşlar geçen gün talebemiz idiler. Hücum bakıyoruz çıkmışlar. Her çeşit diyor asıl merca muvki benim diyor fetva vermek. Mukisinde. El insaf ya. Sen kimsin? Dün Arapcayı yeni öğrendin. Hele bir alimin dizinde oku bir, bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyan ne husarfına bak senin. Anlatabildim mi? Yani bu hastalıktır. Şeytan burada ne yapar insanları? Yok ediyor işte. Şöhret sevgisi benim. Benim görüşüm böyledir. Bana göre böyledir. Halbuki alimler diyorlar bu üç tane efendidir. Bu üç efendi gönlünde hakim oldu seni öldürür, bitirir. Katil efendiler. Zalimdiler. Puttular bunları kıracaksın gönlünü. Bir hakiki müminin gönlünde ene olmaz. Bunu bitirecektir. Hele alimin hiç olmaz. Onun için kim dedi alimlerimiz öyle diyor onun peşinde koşacaksın. Kim dedi? Ben böyle diyorum. Benim görüşüm, benim bana göre budur. Bize göre budur. Ondan aslandan kaçtığın gibi kaçacaksın. Evet. Hatta bir kısmı arkadaşlar, yan bir kısmı gruplar biz asıl mevki. Bize gelin. Kimden sordunuz? Biz mercaiz burada. Biz kaynağız diyorlar. Bu nedir? İşte biz, ene bundan kaçacaksın. Üçüncüsü, bu türlü adamlar her zaman kendilerini övürler, bahsederler. Kendilerinden bahsederler. Kim kendinden bahsetti çok, kendini anlattı. Ben böyle yaptım, ben böyle yaptım, ben böyle yapıyorum. Ben bile yine yere gittim, filan yere geldim. Bil bu şöhret çeviriyor. Halbuki Resulullah ne diyor? Mumin hefidir, tekidir, gizlidir. Dördüncüsü, alimler diyorlar ki, Şühreti seven, laf cambazlığı yapar, lafı çeyner. böyle mustalahlar kullanır ki, o millet diyor bu ne diyor ya, ne güzel konuşuyor, yani lafı çevirir, kıvırır. Halbuki edebiyet, İslamiyet edebiyet dini değil. İslamiyette ne var? Bir artı bir içi, değil mi? Öçüm verir insanlara hüküm. laf cambazlığı değil, edebiyet değil. Bunu görüyoruz, bugün de televizyonda da yapıyorlar. Baz. Davatçiler de da var bugün günde bizim arkadaşlar içinde de bunu yapıyorlar. Laf çeviriyorlar, felsefe yapıyorlar. Böyle konuşuyorlar ki milletler için Vallahi bunun ne güzel e, konuşması var. Bu neden piyasaya giriyorlar? İşte bu şöhretin bir babıdır. Beşinci şöhret seven yanında başkasını övmekten hoşnut olmaz. Başka bir alimden bahsetseler, başka bir tacirden bahsetseler, başka bir insandan bahsetseler sıkılır. Neden? Bir hastalığı var. Hep beni övün. Rabbene hep bene. Bu da bir beşincidir. Altıncısı, şöhret seven her zaman elinde bilecik toru tutmuş cımbızdan başkasının neyin arıyor? Hatalarını arıyor. Başkalarının hataları neler? Gelip masaya yatırıyor. Resulullah demişli gibi, kendi göz, e, belindeki deveyi görmezsin, kar, karşındaki, gözündeki parça şeyi görürsün. Küçücük bir şeyi görürsün. Hadiste geçtiği gibi. İşte bunlar ne yaparlar? Zımbızdan insanların hatasını takip ederler. Halbuki Müslüman, Müslümanın avratini, hatasını tetebbu'ten, e, araştırmaktan ne olunmuştur. Bırak filan alim hata etti, o hatasını sen ilmi olarak bir şeyine reddedersin. Yok her küçük büyüğünü araştırırsın, bazı ekip tutmuş, filanın dersini dinleyin, ne var içinde çıkardın. Malzeme kullanırız. Bu nedir? Bu şöhret şevallerin yoludur. Yedincisi, şöhret şevaller ilmi derslerden kaçınırlar. Alimlerin dersinde oturmazlar şöhret sevenler Sıkılırlar. neden çünkü çiç çi ip bir askilerden ne demişler ki cambaz bir ipte oynamaz yani ben alimim. nasıl olur gidin bir derste oturayım ya yani nefsine şey geliyor e çünkü benim cemaatim hepsi beni şeyhül İslam biliyor ben de gidim bilen hocanın dersine vale uçu büyük oza ise nefsine yedirmez bir tane de çözdüm böyle alimlerden kaçıyor ilim halkalarına biz hocalarımızı gördük Şeyh Abdulaziz Radhi bizim hocamız 30 sene 30 sene Şeyh Binbaz'ın kursüşünün altında çekilmedi. 30 sene. Bir gün ders yapmadı. 30 sene. Ben ona 20 senesine yetiştim. beraber halkada oturduk Şeyh Binbaz'a. 20 sene. Çok zaman onun peşinde otururdum. Ama Şeyh Binbaz öldükten sonra çıktı bir çıktı şu ana kadar büldozer gibi gidiyor maşallah. Böyle elmi yayıyor. Hiç gün yir, 24 saatin kişi saati der söylüyorum maşallah. E bu nedir? İşte bu asıl budur. Bu ne kadar büyük alimdir. Binbaz'dan sonra şu anda akidede en önemli alimlerden birisi Şeyh Abdülaziz Ar-Raci'idir. Binbaz'ın vakilidir hemen hemen. Eğidir ne oldu? Niye bu kadar Alimlerin halkasında 30 sene pazar gibi böyle çakıldı hiç çabalamazdır yerinde. Biz yavuşardık. Bazen ben gitmezdim sabah namazından sonra hemen camiden uzak bir camideydirdi dönerdim yat uyurdum yordunuz. Ama o 24 saat çakılıp derste otururdur. Evet. Sekizincisi arkadaşlar hatalarından dönmezler, itiraf etmezler şöhret cevahlar. Hatası için kakar, kılıf uydurur. Halbuki bir, her insan hata yapabilir. Bugün de bana de bir hata yaptın, evet Allah razı olsun. Hz. Abu Bakir dedi, Allah o adamı rahmet etsin, bana ayıbımı gösterir. Biz bunu, bu medreseden gelmemiz lazım. Yok şeytani, iblisi bir medreseden, hata diyorsun, hatadır yüz tane kılıfını uydurur. Ha böyle de var, bazı de böyle demiş. İşte bu, bu da bir şeydir. Dokuzuncu alamet, şöhret sevenlerin alameti nedir? Ee, başkaların, başkalarının umuzları üzerine neden yetiş, yetişmektir. Yani başkalarının umuzlarına çıkarak başkalarının emellerini kendine. E, nispet edip, kâr ederek oradan çıkmaktır. Çünkü kendisi müflüstür. Ne yapıyor? Nerede bir grup var, nerede bir ee, şey var, cemaat var, nerede bir çalışkan insan var, gelip onu bir nevi kullanıyor, onun sırtından yetişiyor. Onu kullanıyor. Bunu kim yapar arkadaşlar? Bunu ehl-i yapar. Bunu bir Müslüman yapar mı Allah'tan korkan? Hayatta yapmaz. Onun için bazı insanlar bakıyorsun, her nerede grup var gidip orayı ele getiriyor. ya maddi, yan işte cambazlıktan, ondan sonra oları ne yapıyor? Sırtlarından yetişiyor. E, insan Saf insan da çoktur bu dünyada. Ama yalancının mumu yasıya kadardir. Bazı diyorlar, ya hocam yani bu adam ölene kadar da böyle kullanıyor insanları. E öldü işte mumu söndü. ha. <gülüyor> <gülüyor> yine kim kaybetmiş? Yine kendisi kaybeder. Mumu söndü. Bitti onun için. Gitsin bakıma bir tarafta hesap versin. Fitil fitil burnundan çıkar. Evet. Onun için bu ihlasa aykırıdır arkadaşlar. Onuncusu diyor ki şöhret sevenler her zaman isterler insanlardan değişik bir tavırlar olsun. İster cimlerinde, ister kuşamlarında. He? İsterler değişik bir tavırlar olsun. Elbiselerinde, amellerinde, fiillerinde, konuşma tarzında. Bazen insanı şeytan öyle çitler ki, o amel, fiil kötü de olsa bile. Önemli değil. Yeterçi muhalefet olsun. Ne olsun o muhalefetten bilintirsin, parmak da gösterseler filan böyledir deseler. E o hanbeli alimi gibi zavallı. Velevçi beni yalancılara koysaydı demiştir. Vallahi ibret verici bir şeydir. Allah kurusun. Allah hiçbir musulmanı, hele hiçbir hocanı, alimi bu duruma düşürmez. Allah bizi de kurusun. Eğer biz Allah Subhanahu ve teala kalbimizde başkalarına karşı bir şey var ise, yani kalbimizde şöhret sevgisi varsa Allah bizi nesip etmesin. O hayatı bize eğer şühretten verilirse. Çünkü kıymeti yoktur. En güzel hayat, Mümin için Allah'ın itaatinde olur. İtaat de, ihlas olur arkadaşlar. Evet. 11 mesele, her zaman şöhret seven liderliği sever. İster lider olsun. Ben girdığımda herkes ayağa kalksın. Ben girdığımda, ben konuştuğumda kimse konuşmasın. Yemek verildi, önce bana kallavisi verilsin. Bana itibar edilsin. Ben bir şey dedim, sözüm ki olmasın. Yani ben filana çüştüm bütün cemaat ona çüşecek. Ya ne hakla? E sen belki şahsi meseleyle çüşmüşsün adama. İlle ki filan her herkes çüşsün. Yani ben filan telebeyi kızdım filan telebeye. Bu telebeye kızdım. Her çeşe telkin ediyorum filan telebeye ben kızmışım. Siz de kızın. Bu hangi kitapta yazıyor? Tavrette bile yazmıyor. Nereden getirdiniz bunu? E bu nedir? İşte bu şeytanın giriş noktasıdır. Arkadaşlar bular bu maddelere alimler cevlerinden çıkartmamışlar. Bu maddeler 1400 senenin biri Ondan önce dünyanın biri bu. 1400 sene verilmiş önceye 1400 sene de bize geliyor. Bu Hazret Adam zamanından bu var çünkü şeytan aynandır. Yolu gösteren imam aynendir iblistir ama ne yapıyor? Taktik değişir. Arabaya yok uysan o zaman da merkez vardır, at vardır. O onu yani tercih değişir. Her şeyi yerine göre değiştirir şeytan. Evet on ikincisi, şöhret seven özellikle ilim ehlinde ne yapar? Hemen bir nazile, bir müşkület oldu ümmette. Yani bir vaki oldu. Hemen tez bir fetva çıkartır. Neden? İşte ben ilk oluyum. Ben ilk oldum bu meselede konuştum. Şey yapar. Bir de ne yapar? Baksa fetvası tutulmuyor. Bu sefer alimleri o fetvayla dolayı tenkit eder. Dikkat çeksin üzerine. Mesela bugün de alimler her çeşit diyor ki işte musulmanlar insanlar iyi yaptı bu tavutları devirdi. Kimse iyi yaptı, iyi yapmadı demiyor. Biz alimlerden bahsediyoruz. Kıyıda, köşede, çoluk, çocuk, ilim telebesi de olsa onlardan bahsetmiyoruz. Alimlerden bahsediyor. E bir tane kakar ne yapar? Yok, bunlar doğru değil. Bunlar sünnette muhaliftir. Bunlar böyledir, bunlar böyledir. Ne yapar ortaya? Hatta ters düş tanınırsın. Evet ama asıl Şöhret istemeyen, asıl hakiki davetçi, Allah yolunda çalışan cumhur ülemeyle gider. Evet, an sonuncu, on üçüncü, bu da en kötülerinden birisi, Allah kurusun. Her zaman başkalarını yanılar, yan, yanında kötülükle anılsa hoşnut olur. Anlamadım. Muhammed kaşını öyle yaptıysa anlamadı. Yani benim Türkcemi idare et? Şöyle, yani başkalarını, başka alim, her insan yanında kötülükle anılsa, ondan hoşnut olur. Ona kapı açar. Yani ister herkes, kimseyi övmesler önünde. Her Tam tersine, bir denedir e, kötülük, kötüleseler önünde, hoşnut olur. Közgü kabarır. E, e, kulakları dik olur. E, yüzü güle. nedir? İşte bak ben demedim size ene var ene ben varım ben var için başkalarına gitmeyin aynen tavuk cübü gık gık gık gı, cüvcülerini almışlar her bir cemaat benim olsun inşallah bununla da ilgili bir ders yapacağız o da hizipçiliktir onu da anlatacağız inşallah önümüzdeki derslerde evet kısa keselim ders uzandı bir de bunun sebepleri nedir? Bu alametleridir. Neden bu adamlar böyle hasta oldular? Neden şeytan bunlara işledi, başka alimlere, Rabbani alimlere işleyemedi? Bunların sebepleri var. Birincisi, alimler diyorlar ki, bu şahıslar birçoku mutrif bir aileden gelmişler. Yani ortamdan gelmişler. Nedir? Rahat bir yerde. İğneyle kuyu kazmamışlar. Rahat bir yerden gelmişler. Onun için Şeytan bunlara rahat girebilir. Rahattır, zorluk çekmemiş. İlim kazanırken, mesela sen üniversitede okusun Aydın kardeş. Bir e, talebe var seninle, e, a, arabası yoktur sadece, şüferi var. Değil mi? Zengindir, istediği kıza arkadaş olur, istediği lokuntaya gidiyor, istediği elbiseyi giyiyor. Ama sen de Anadolu çocuğusun, baban senden orada 100 lira 200 lira gönderiyor akşam önleyi yürüsün, akşam yemiyorsun, yani önleyi cec yürüsün, diyorsun, akşam yemeyeyim. Bir vacibe. Senin ilmin kazandığınla onun bir olur, o rahattır. Onun için o şöhrete çabuk kabul olur. İşte ilimde de var, bazıları var, öyledir. İkinci diyorlar sebep, bunun ana babası hakikatle iyi bunu eğitmemiş. Ana babası. Önce İslami eğitim vermemiş. İkinci bunun hatası baba ana ilk öğretmendir. Ne öğretir? Bir çocuk nerede hasezleti var, nerede kinliği var, nefreti var onu çocukluktan zaten belli eder bu. Nefiste var, doğumdan, idraktan bile bu insana gelir. Onun için onu ana baba ne yapar? İlaceder. eder. Bunlar ilaç olunmamışlar, büyüklükte ne etmiş? Çökçalmıştır. Evet üçüncüsü. Bazı şahıslar bazı şahıslar e, Türkçesi e, nasıl diyorlar İlmaz Hoca e, koyunun olmadığı yerde ab, keçi Abdurrahman Çelebi kesilir. Bazı şahıslar ehil değiller ama ortam onu ne yapmış ehil mecburi onu lider koymuş. Yani alim koymuş İşte bu ne yapar ilmi bilmiyor usulunu da bilmiyor adabını bilmiyor şeytanı da tanımıyor ne yapar ciriş yapar. Bir günde, Türkiye'de de halimiz budur. Maalesef. Özellikle bizim davetimizin içinde. Herkes gelmiş, ben Şeyhülislam'ım. Bir kısmı okula biz gönderiyoruz onu. Gitmeden onca gelip önümüzde oturur Sübhanallah. Hocam diyor, beni tezkiye yaz. Tezkiye yazıyoruz, okula gönderiyor. Elimizi öpür gidiyor. Altı ay sonra geliyor. Bacak bacak üzerine koyuyor. Ya Abdullah kardeş görüşün nedir bu konuda? Allah-u Ekber altı ayda şeyh İslam oldu. Ya işte nedir? Bunlar yarın geliyorlar, celdiler okullardan döndüler, burada Şeyh-ül İslam çizildiler. Artık yeter, yoktur böyle şeyh İslam'lık. Artık hakiki ehli i Sünnet'in bile cüktörleri bütün şeyh İslam'ların üzerindedir. Bir böyle susmak süsmak yoktur. Üzerlerindedir. Biz buradan anlatacağız. İsim vermeden anlatacağız diyeceğiz kim bir yanlış yaptı ehli sünnet hakiki ehli sünnetin karşısında yanlış fetva verdi Allah'ın izniyle alimlerin sözüyle biz hakikati ümmeti anlatacağız zamana artık bırakmayacağız birinci medreseyi bıraktık zamana çok faturasını ağır ödedik artık birden öksürse bile yanlış şekilde sünnet budur dese diyoruz hayır filan özkürdü, öksürdü sünnet bu değil Anlatacağız. Mecburuz. Bu neden mükellefiz? Eskiden kaçıyorduk, Ama İmam Zehebi'nin fıkhına göre susmak bazen şey ise konuşmak lazım. Biz de bu duruma düştük maalesef. Artık konuşacağız. Neyle ilgili konuşacağız? Çünkü sünneti yanlış tanıtırıyorlar. Yani sünnet, hakiki sünnet hak etmemiş bir günde, ümmet Türk milleti, hakiki sünnetçileri böyle yanlış şeyle tanısın. Evet. Dördüncü, bunları yetiştiren medrese öğretmenler, buların hakikatini, nefsilerini bilmemiş. Çünkü hakiki medreselerden çıkmamışlar. Hakiki alimler, hakiki alimler ne yapar? Telebe-i hakkıyla Rabbani Nebevi medreseden çıkan sahabeler gibi yetiştirir. E bunlar nereden çıkmışlar? Yen yani uydurumasyon medreselerden, yen yani bunları öğreten hocaların kendi nefislerine, aslan kendileri ihtiyaçları var terbiyeye. Buradan çıkmışlar. Onun için ne oluyor? Hata oluyor. Evet. Beşinci, e, altıncı e, Beşinci dedik, altıncı İlimde ilimde mutriflerden kalkıp oturmuşlar. Yani biz birinci de dedik ya rahat bir ortamda ineğin kuyu kazmamışlar. Alma piş ağzıma düşmüş zaten. Celmiş bir ortamda da oturmuş. Masanın arkasında oturuyor. He? Sobası çalışıyor, kaliferi çalışıyor. Çayı önünde, yeme önünde maaşı geliyor. Ne yapıyor? He? İşte burada ahkem kesme kolaydır. Ama sen git iğneyden kuyu kaz. İlmi böyle talep etme rahat sırahat geldi sana. Geliyorum mesela sana maaşın bir yerden Allah versin. Ama buniynden da insanları karama karala mi? Sen adabini bil. Allah sana bu nimeti vermiş. Şükrünü bileceksin. Bu nimeti vermiş sana. Bu nimeti hakkıyla amel edeceksin. Yok geleceksin bu nimeti. Bir sefer oturacaksın. Her çeşit karalayacaksın. Orta yerde ben varım. Olur mu böyle şey? Yen de Allah yolunda bir tane cihad ediyor. Sen oları buradan rahatsın. Masanın arkasında maaşın da geliyor. Eee buradan her çeşit ümmeti süsleyeceksin. Filan hata filan. E sen ne yaptın? Ya hele sen bir İslamiyeti yaşa. Alimlerin tarifi nedir alimler diyorlar. Alimlerin tarifi ilmiyle amel edendir. Ben nereden bilimsel ilmiyle amel ediyorsun? Seni beş vakit camide görmüyorum. Ne, ne biçim ilmiyle amel ediyorsun? Senin sakalın yoktur. Ne biçim ilmiyle amel ediyorsun? Senin ciğiminle sokaktaki adamın ciğirimi aynındır. Bazen daha artist gibi giriniyorsun. Nereden bileyim senin amel ediyorsun? Bir kısmı da sakalini göbeğine kadar koymuş ama akıl bakıyorsun utanıyorsun. O sakala yazık oluyor diyorsun. O şervara yazık oluyor diyorsun. Sen tagut musun ümmetin üzerinde? E, i̇frat, tefrit elmi'len amel edeceksin. Elmi'len amel etmeyen adamın elinizin arkasıca itlememiz lazım onu. Evet. Ondan sonra e, yedinci 7. alimler diyorlar ki bu hataya düşenler nedir? Alimler el altında yetişmemişler. Vallahi doğrudur. Örneğini görüyoruz. Bunlar hiçbir salim altında, el altında yetişmemiş. Kim bu hatayı, şöhreti seviyorsa, elim altında, alim al el altında yetişmemiştir. Çünkü alimi, alimin, alimin el altında yetişen onun gibi örnek olur. Bak bizim Şeyh Abdulaziz örnek birdi. Bizim Şeyh Abdulaziz subhanallah bin bazı öyle severdir ki, öyle şey yapardır ki derste otururken ders verirken binbaz onun DNA'sına mayasına işlemiş. Ne yapıyor? Binbaz gibi böyle elini tutar, böyle yapar. Konuşurken aynı hareketleri yapar. Nedir? Alimden ne gördün baba? Evletten ne gördü onu alır. Evlet ilk önce babayı taklit eder. Telebe de ilk önce alimi taklit eder. E bunlar kimi taklit ediyorlar? Demek ki bunlar da kendileri gibi bir alimlerden almışlar. Ya yani bunlar ortadan cımbızdan, kaderin, talihsizliğinden eğer tabir caiz ise bunlar ortadan çıkmışlar Abdurrahman Çelebi kesiliyorlar. Hele bir durum bakalım ya. Evet işte bu da nedir? E, dokuzuncu sekizinci sekizinci diyor hakiki örnek olmadığı ortamda bunlar ortaya çıkar. Doğru mu? Bugün de Türkiye'ye bakıyoruz. Hakiki alimler Örnek alınacak, parmakla gösterecek yoktur. İşte Abdurrahman Çelebi Çeçi Abdurrahman Çelebi kesiliyor. Her ağzı olan gelmiş ben alimim, benden dinleyin ben doğruyum, bizim grubumuz doğrudur. Her birisi bir de o bir gruba gitmeyin. Bazı arkadaşlar gidiyor, mesaj geliyor. Gitmeyin o bir gruba. Menhetsizliktir bu. Menheciniz bozuldu sizin. Ya Allah'tan korkun ya abu Ebu Eyyubü's-Saktiyani ve üç tabi'in ne diyor? Eğer imamının hatasını bilmek istiyorsan git başka bir hocanın el altında Tam seni hizipçiliğe sağlık ediyor. O zaman beni niye kurtardın tasavvuftan yan başka bid'atten yan başka şeyden eğer beni ediyorsan? Ben bırak kalayım eski teassüpta dahil olan içinde yine alim var, ilim koklayan adamlar var. Hele sen kimsin? Hepsi öyledir maalesef. Evet, dokuzuncu dünya sevgisi, bu ona yapışmak. Evet, dünya sevgisi var. Çimde şöhreti sevenlerde dünya sevgisi var. Dünya sevgisi bir sebep tür şöhreti sevmek için. Yani insanlar dünyayı sevseler bu bu sefer dünya için ne yaparlar? Şöhret. İşte görürük televizyonda çıkan hocalar. Dünya için neler yapıyor? Bir kısmı, hatta bir kısmı özel televizyonlarda yapıyorlar. Bir kısmı sınırı bile aşmış, kadınları koymuş yanına. Normal televizyonlarda çekirge mekirge bahsediyor. Artist kadınlardan. Ya bu el insaf bu nerenin İslamiyetidir ya? Yani bunun haddi sınırı yoktur. Sıfırdan başlar gider, sınırı yoktur. Evet, bu da dünya sevgisi. Onuncusu, ne sebeptir buna? Özellikle aşırı övmek. Arkadaşlar bu tehlikelidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir tane aşırı övdü seni yüzüne toprak saçtı. Yüzüne toprak saçtı. İşte celiller hocam hocam senin dersin çok güzeldir. Hocam sen böyle dedin. O da ay oruz gibi şişiyor. Yahu Özellikle cemaatten aşırı bazı var samimidir, bazı var cahildir, bazı var munafiktir. Eski kalıntı cemaatlerden gelmiş, orada o varmış. Burada hocam hocam sanki parti fanatiklik yapıyor hocasına. Halbuki İslamiyet gelmiş bunu yıkmıştır, fanatiklik diye bir şey yoktur. Bütün Müslümanlar bizim kardeşimizdir, böyle ki bizim gruptan değilse. Kim la ilahe illallah derse burada ilan ediyorum, selefin yolu budur, hepsi kardeşimizdir. Ne kadar la ilahe illallah bozan bir şirk getirmemişsin. Hepsi bizim kardeşimizdir. Tam tersine bizim grubumuz zaten grubumuzdur. Biz gidelim olardan uğraşalım. Onlara sevinirim kendimizi. Onları davet ederim. Onları ataştan kurtarırım eğer onlar hataysa biz diyoruz. İşte övmek. Bak ifrat övmek ne yapar? İnsanı bu hastalığa sevk eder. Evet. On hakiki nakit yoktur. şey, Tenkit yoktur. Hakiki tenkit yoktur. Evet. Hakiki tenkit yoktur. Yani cemaatin içinde hakiki tenkit yoktur. Yani bir hoca hata yapıyor, kimse tenkit etmiyor onu. Ya hocam hata var. Sen... Yo hoca demişse doğru demiş, o bilir. Tenkit yoktur. Hakiki tenkit yoktur. O zaman ne oluyor insanlar? İnsan şişiyor. Doğru da yoktur. Her şey diyor düşsün git. Baz gaza. Evet. 12. Sebep nedir? 12. sebep 12. sebep psikoloji bir hastalığı var şöhret seven. Eksiklik kendisini bir ezik hissediyor. Ezigliğini neyden örtüyor? Bakarsınız bir tane mesela e, e, çürük bir ailenin yani hırsız bir ailenin yani neyse bir adi ailenin çocuğudur. Zengin oldu bir gün varlığı oldu ne yapar? Her çeşitten intikam almaya çıkar. E bunlar da psikolojica hastadılar. O hastalıklarını bir mavkuları anda oradan onu atıyorlardı. Burada İlmaz Hoca bir, güzel bir şey hatırlattı bana. O da nedir? Bazıları şöhret olmak için hakikaten aynen öyledir. Bunu yaşadık da. Şöhret olmak için büyük mesleplere alimlere saldırıyorlar. İşte de dedik ya orada e, müçtehidleri tenkit ediyorlar. Alimler fetva veriyorlar onlar tenkit ediyorlar. Müste Hatta öyle cesaret ediyorlar ki mezheplere saldırıyorlar. Filan mezheb filan. Ya bu nedir? Bu cahilliktir. Evet. Bunların İlacı nedir? En son zaten var bu konu çok iyi. Ben iki derslik hazırlamıştım. Ama arkadaşlar bir dersteydi. İlacı nedir bunu arkadaşlar? İlaç bir, alimler diyorlar ki böyle insanların ilacı çocukluktan olması lazım. O da nedir? İmani bir eğitim. Dedik ki çocukluktan baba anne hastalığını tespit edecek, onu nebevi bir medreseyden ilaç edecektir. Böyle adamların önünde alimler diyorlar, böyle adamlara bir tane dur diyen olması lazım. Dur demedikçe olara önleri açık oldukça giderler. Dur diyeceksin. Dur diyeceksin, yanlışsın, oturup tartışacaksın. Tabii bu İslami ölçüde olur. Kabadayılıktan olmaz bu. İslami ölçüden olur. Yani koymayacaksın bunları fazla övüşler. Herkes övür bir dakika kardeşim övürsünüz bu şey değil ki. Herkes hata yapabilir. Hazreti Ömer hata yapmış. Herkes hata yapabilir. Çok övmeyin. Durun bu hata da var. Evet. Hazreti Ömer camide mehirden ilgili konuştu. Dedi kadınlar çok mehirleri yükseltiyorlar. Yükseltmeyin ben sınır koyacağım mehir. Bir kadın kalktı dedi, "Ey amirül ne diyorsun ya? Allah bizi serbest bıraktıktan sonra sen ne nasıl sınır koyarsın?" Hazreti Ömer birden jetonu düştü. Tabir caiz ise. Vallahi dedi, "Bir kadın Ömer'den daha fakih." Çıktı. İşte bu nebi bir medresedir. Yok kılıfını uydursun. Evet. Üçüncü, böyle hatalar bulundu. Toplumda acil bir şekilde ilaç olunacaktır. İlacı da ertelemeyeceksin. Uzmanlar bunu ilaca olacak. Olmaz sokakta bir adam gelsin bir alimi ilacı etsin. Olmaz bir zengin adamı gelsin bir fakir adam desin sen hata yapıyorsun. Her Herkesin kendi seviyesinde kendi anladığı dilden... Allah rızası için bunu ilaz edeceksin. Evet dördüncüsü bu konuda en büyük ilaç hem ümmet için hem de böyle hastalıklara ne lazım? Kalp amellerini devreye sokmak lazım. Hem çocukluktan hem de böyle adamın kalp amellerini devreye sokacaksın. Allah korkusu, işte bak ahirat, raca havuf dedik ki dengelenmek için lazım. Birden öyle olmuş, öyle umid etmiş Allah'tan. günah işliyordur Allah affeder beni. Buna gelip ne yapacaksın? Umit babının delillerini getirsen daha bozarsın. Ne yapacaksın buna? Havuf. Korku şeylerini getireceksin. Havuf biraz artsın, dengelensin. Birden her şeyden korkuyor. Artık böyle bir şey yapmıyor. Cünahtan oraya gelirsin. Ya kardeş umid var filan. Dengelemek lazımdır. Evet. Evet. E beşinci hal nedir? Halimler diyorlar. Kim? İmaratist dedi. İslamiyet'te ona verilmez. En iyi halbidir. Resulullah Abuzer gibi adam var mı? Abuzer gibi sahaba var mı? Resulullah dedi tek başına bir ümmetsin. Ve kıyamet gününde de tek başına gelirsin. Öyle bir sahabedir. Geldi dedi ya, ya Resulullah bana bir şey ver görev ver. Dedi ya Abuzer sen zayıfsın yapamazsın. Sonra bu isteyene verilmez dedi. Sübhanallah. İsteyene verilmez. İslam devletinde öyledir. Kadı bile İslam devletinde arkadaşlar ciddi ben kadılığa aday olamam. Kim olsa onu o hayatta ilmi alınmaz bile. İslam devletinde. Kadı halife seçer. Zordan görev verir ona. Kadı kaçar halife verir. Hazret Abu Hanife radıyallahu anhu ve rahimah ne oldu? Kadı halife, halife ona kadılık Baş kadıverdi olmam dedi. Senin devletinde zulüm var. Ne zulumu kaldır o zaman olurum. Olurum olmam attı. Mahpuskanı da seni. Evet. İşte kim imaratı, kim emirliği talep etti ona yer yoktur. Kim dedi ben lider olacağım, ben soyunacağım kaç anlan. Bilo şöhretçidir. Evet arkadaşlar bir de kendimize dönelim. En büyük ilaç bizde yoksa şükür ederiz. Eğer bu dersi yaptıktan sonra bizde var ise onun ilacına başlayacağız. Bu dediklerimizin haricinde en büyük ilaç niyetimizle uğraşmaktır. Çünkü temelden ilaç yukarıdan değil. Bir binam benim he? bir binamda çöküşe muarrazdır. Önce gelip bu binanın temelini ben sağlamı alırım. Ondan sonra üstteki süslerini yaparım. Önce binenin temelinden. Temelde nedir bizi amellerde arkadaşlar? Bu kalp. Niyet. İhlas. İhlası elde edeceğiz. Onun için sehli i tüstri. Bu böyüc bir alimdir tabiiler, tabiilerde, Böyüc bir takva ibadetçidir. Diyor ki nefse en şiddetli nedir? Diyor. Nefis için en şiddetli mesele nedir? Nefisin en Nefsin en sevmediği mesele nedir? En zor geldiği ona nedir? İhlas diyor. İhlas çok zordu. Nefsi ağır geldi. Çünkü ihlas nefsi reye oturtuyor. Hiç bu sefer serbest, saha sola bakamıyor. Nefis de ne ister? Saha sola baksın. Sonra Süfyan-ı Tevri, Böyüc ne diyor? Böyüc imam. Vallahi o imamın bir amelini kendimizde koysak diyarız hepimiz ateşeğiyiz. O, o imam ne diyor bilir misin? Dür ben en zorlandığım şey hayatımda nefsini ilaç etmektir. Niyetimi ilaç etmektir. En zorlandığım. İşte onu için arkadaşlar nefis neye geldir? Nefis şöhret, sevgi, övmek, e, tembellik, yatmak nefis bunlara meyyaldır. Bunları mualece edecektir. Onun için mualece e, edeceksin. İmam Dari Kutni çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki biz talabnel ilme ligeyri ilmi İlmi biz ilme başlarken diyor Allah rızası hiç başlamadık diyor. Ne için başladık? İşte şühret, işte biz de alim olanların filan alimler gibi. Yani böyle başladık çocukken. Fe ebe allahu fe ebe en ne illa lillah Allah illa kendisi için istedi. Sonra bu ayeti okuyor. Neden istedi Allah kendisi için? Bu ayeti okuyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Demek ki neymiş? Muhsiniymiş. Muhsin nedir? allah Teala her şeyde beni görüyor. Öyle hareket ederim. Hakiki mü'mindir. İyidir, muhlısların sıfatı nedir? Muhsinlerin sıfatı nedir? Muhsinlerin sıfatını Hasan Basri Hazretleri. Biliyorsunuz. Hasan Basri'yi ilerin imamıdır aynen. Ne diyor? Kendi nefsine diyor. Ey nefsim diyor. Salihler gibi konuşuyorsun, konuşurcan. Kendini levme ediyor. Çekmiş helvetine. Ha? Amel yaparsan ama amel yaparsan fasıklar gibi amel yapıyorsun. Duruşunda da, görünü görünüşünde de münafıklar gibi görünüyorsun. Vallahi bu salihlerin yolu değil, bu fiilleri değil. Kendi nefsine diyor bunu. Ya iman beledirse biz ne deriz? Biz milleti parayla getiririz dersimizde oturuyoruz. Var. Parayla getiren derste oturtanlar var. E Allah'tan korkmak lazım. İşte bak bunlar bizim aynamızdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor ki men sema'a sema'a Allah'u bihi. Men ra'a ra'a Allah'u bihi. Kim? Sum'at için duyulsun diye amel yapsa Allah onu duydurur. Duydurur. Ama ne de? Ne de duydurur? Ters duydurur onu. Fas eder onu. Kim bir şey yapsa Allah onu gösterir. Ortaya çıkartır. Onun için ya, ne demiş dedelerimiz? Çok doğru demişler. Yalancının mumu yatsıya kaderdir. E bunu nereden çıkartmışlar? İşte hatta hadisten çıkartmışlar. Al kökeni ağır buradadır. Yanlış mı? Yanlış değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kudşu hadiste Allah Teala'nın dilinden şöyle buyuruyor. "Ana aghna'u şurakai aniş şirk. Ya şirk niye koşuyorsun ey kulum? Niye koşuyorsun? Ben <gülüyor> amile amelen eşrek fehi me'i gayri teraktuhu teraktuhu ve şirk ve şirkuhu. Kim benden başka bir şirk koştu, ben o kullu tercih ederim kendi şirk koştuğuyla. Allah seni tercih etse nereye gidersin? Ha? Nere gidersin? Bir rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahvafuma fima akhafu aleikum azgar. En el azgar." küçük şirkettir. Küçük şirk nedir? Büyük günahdır ya. Yani. Diyorlar ya Resulullah, şirk azgar nedir? Diyor o da riyadır. Riyâ. Riyâ diyor ki riyâ. Allah Teala diğer kıyamet gününde İnsanlara insanlara diğer kıyamet gününde kimi içriya ediyordunuz? Ahmet'in, Mahmut'un, gidin onların yanında bulun bakın size mükafat var mı? <gülüyor> Onlar da aziz kullardır. Onların yanında ne bulursun? ya. Yani seninle onlardan baş başa koyar. Şeytan da gelir seni cehennemde çıkar, vaaz verir ataşın içinde şeytan. Ne diye? Diğer beni suslamayın. Siz kendi yaptığınızdır kendi eğitliğinizi biçtiniz ben size yol gösterdim uydunuz niye uydunuz bana evet sonra en son ilim talebesiyle ilgili bir hadis Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem men talebel ilme liyura'i bihissufaha diyor ki kim ilmi talep etti sefihleri ha? gösteriş yapsın onlar için asnafları toplasın başına avamı toplasın başına Ahcam çeksin. anlamadıkları dilden konuşsun. Ha au lyubahi Yanda biraz ilm olsun, alimlere reddetsin. Var kendini bilmezler. Hem de bizim cemiyette alimlere reddediyorlar. E? Au yusrufa vecha'n Yanda insanlara dikkati üzerine toplasın. Fahuve finnar, al müjdeyi sana. O ataştı. İbn Majar rivayet ediyor. O ataştadır İşte ey davetçiler, biz korkmazız bizim dersimize kim geldi, kim gelmedi. Hakiki mu davetçi önemli değil. Hakiki davetçi Allah çok kork. Zaten ehli sünnet her zaman azınlıktır. Anlatabildim mi? He doğru söyle önemli değil. Bak Şeyhimiz Şeyh İbn Əthem'in rahimahullah ilk başladığında 82'lerde derslere başladı İneze'de 3-4 tane telebesi vardı. Ta 7-8 sene 50 sayısı kadar telebesi vardı. Ben ilk dersine 9-11'de katıldım İneze'de. gittiklerinde katılırdım 4-5 dersine. Kaç tane telebesi vardı? Biz mescidinde otururduk. 60-40 tane bazen 20 tane olur. Ama ümmette imamdır. Sonra ne oldu? Ökşürürdü bile, kasete alınırdı. Bütün dünyada ilmi yayıldı. Bütün bu yünde dünyada alimler, ulemeler, fakihler, davatçılar onun ilminden yer alınmış. Ümmet icma etmiş onun üzerine. Alim olduğuna, fakih olduğuna. İşte bize ne lazım? Bize takva lazım. O bir tarafa çalışmak lazım. Dersi bitirmeden önce en önemli mesele nedir arkadaşlar? Biz bileceğiz ki Şöhretten uzak duracağız. Biz Allah rızası hiç çalışacağız. Ahiretimiz hiç çalışacağız. Hedefimiz bu olması lazım. Şeytan, mevki, mekan, ee, dünya bizi değiştirmemesi lazım. Nasıl sahabeleri değiştirmedi? Nasıl evliyaullahları değiştirmedi? Nasıl salihleri değiştirmedi? Bizi de değiştirmemesi lazım. Değiştirdi biz tehliçedeyiz. Kontrol etmemiz lazım. Kendimize dönmemiz lazım. En son... Birkaç tane kaide var kendi nefsime sonra bütün davatçı arkadaşlarım özellikle zikrediyorum. Birincisi davatçı gece gündüz çalışacak demeyecek benim icazam var. İcaze diye bir şey yoktur bizde. İzin diye bir şey yoktur. Gece gündüz bu davaya biz adanacağız. Yoktur yoruldum ben gidiyorum. Haftada bir gün yatayım. Haftada bir gün yoktur. Günde bir saat yoktur evet ihtiyacın kaderi sıhhatın olsun. Bizim kastımız bundan gece gündüz hayatımız mahyaya nasıl dedi? Seni hayatın Allah rızası iç Bizde iz, icazet izin yoktur. Davamlı yola devam. İkincisi bu Allah'ın sünnetidir. Bu din hiçbir zaman zembilden yukarıdan kralanıp İslamiyet hiç hükmetmez bura. Bu yer üzerinde İslam hükmü cühûd beşeri çabayla ortaya koyulur. Bugün de türküye davet, tevhid daveti, gerçek İslam, bidetten uzak olan, hırafattan uzak olan, eski hilafeti, ceriye getiren daveti istersek yapalım, biz çaba göstermemiz lazım. Çabanın da adabı, üslubu, şeriatı, kuralı dinde var. Anlatabildim mi? Yok ifrat tefite giderim. Ne yayın gelip yatarım, ne de patlatarım, yarın şeriatı kurarız. İfrat tefrit yoktur. Doğru yol Allah'ın çizdiği yoldan devam edeceğiz. Üçüncü, bu din azizdir, azizdir, pahalıdır, yücedir. Allah'ın dinidir bu. Onun için bu din azizlerle, zayıflarla zefere kavuşulmaz. Korkaklarla zefere kavuşmaz. Alimler aslan diyorlar ki, korkak davatçı olamaz. Davatçı cesur olması lazım. Ama cesur değil, Kasım Paşa'lı olacak. Anlatabildim mi? Yani yırtıcı, böyle kavgacı da değil. Cesur, korkmayacak, yerinde gelse közkünü gerip, süngünün önünde duracaktır. Tahtın önünde duracaktır. Davatin yapacaktır. Çünkü korkak ne olur? Ha? Acizdir. Korkaktan davatçı olmaz. Evet. Dördüncü mesele, bunu bilmemiz lazım ki, bu din Kısa zaman uzar, kısar, bu din Allah söz vermiş, haçim olur yer üzerinde. Bunda endişeye kapılmamamız lazım. Ne yapacağız biz? Üzülmeyelim. Niye filan geldi bu kadar, arasalıyor millete filan geldi, yer yapıyor, filan geldi medrese yapıyor, filan geldi bilmem ne yapıyor. İşte biz ne yapalım, biz yerinde kaldık. Bunlara kapılmayın arkadaşlar. Bunlar önemli değil. Bunlar hiçbir şey önemli değil. Önemli olan nedir? hakiki. Amel yer üzerinde kalır. Çok insanların var, medreseleri var, binlerce telebeleri var. Ne yapmışlar? Bakıyorsun İslam'a ciddi bir şekilde hizmet yoktu. Onun için çafirler bu diniste meselede, kerhe tselerde, kuyuk hassallarda yer üzerine gelir. İmkanı yoktu. Bak Allah'ın güzel işine bak. Geçen gün 28 Şubat'ta bizim sakalimizden, başörtümüzden. Kadınlarımıza kale fatma Bize Müslim gündüz diye çocuklar bağıra peşimizden koşurdular. Bugün de o planı kuranlar yen yargıdadır, yen bankuşanadır. Allah istese bir gecede Hüsnü Tağutu Arap'ın kralıydı. Bir gecede Allah Teala Facebook çocuklarıyla devirdi onu. Gazzafi 40 sene. Ama nerede bu gün? Tarihin çöplüğünde. Gitti. Allah istese olur. Hiç biz endişene endişeye kapılmayalım. Beşinci ve sonuncu bazı davetçileri bakıyoruz. Arkadaşlar duyuyorlar ya bazı davetçilerimiz çok ciddi başladı ondan sonra dünyaya kapıldılar. ya yani bazı eskiden biz olardan öğrendik. Kısa pantolon giymek, sakal koymak. Şimdi onlar artist gibi değiştiler. Sakal ciddi, pantolon dar girdiler. He? hatta bazı arkadaşın terimi var kurtlar vadisi gibi oldular hepsi takım elbiseli e biz, biz zaten bunlardan öğrendik şakal ilim bunlar intikas ediyorlar yani e, dönüş dönüş yapıyorlar ciddi işte bu arkadaşlar e, öfçeyden kahan zerelden oturur ilimsiz ta, e, hissi başlayan ne olur i̇şte böyle güzel dönüş yapar onlar için güzel, şeytan için güzel, pardon, şeytan için çok güzel dönüşler yaparlar. Onun için bunlara siz, bunlardan biz dinimizi bunlara ölçü değil bizim için. Biz dinimizde sebat kalacağız. Evet, sakkalimizi uzatacağız. Kim derse sakal uzatmak şeydir, yüzüne vurun onu, sözün sözünün. Panturlarımızı kısa edeceğiz, bol cireceğiz. Çünkü İslam bunu öğretmiş bize. İnsanlar hoşnut olsun, insanlara hoş görünelim. O ayrı bir meseledir. Biz inandığımız gibi yaşayacağız. Bunda hiçbir mahsurumuz yoktur. Onun için dikkat dikkat neden amellerimizden. Bak Hazret Ayşe soruyor. Ya Resulullah bu ayeti okuyor. Diyor ki ha? ma utu ve kulubuhum vajled. Diyor ki onlar kerharet ama kalpleri titriyip korkuyorlar. Hazret Ayşe diyor ki ya Resulullah bunlar kimlerdir? Günahkarlar mı içki içen, e, hırsızlık yapanlar mıydı? Korkuyorlar Allah Teala'nın karşısına gitseler. Diyor, "Ey Sıddık'ın kızı." diyor. Bular oruç olan, namaz kılan, tasadduk edenlerdir. Korkuyorlar ki Allah bulardan amellerini kabul etmesin. Bular herde koşanlardır. Bak deme ben güvenme. Şeytan gelir derse sana herde koşursun, davet yapıyorsun. Gördük mü? Bir denesi şimdi Şeyhülislam kesilmiş. adres kendisini gösteriyor. Eskiden gelirdi yanımıza sünnet kılmazdır. Ya sünnet kıl mübarek. Sen sünnete davet ediyorsun. Ya diyor sünneti ben derslerden davattan telef ederim. Böyle diyen adamdan. Ne olur kardeş. Kötü örnek oluyor. Bu örnekte bize de kesilir. Bizim davatimize de kesilir. Evet işte bunlar herde koşuyorlar ama nedir? Ama nedir? Herde koşuyorlar ama nedir? Korkuyorlar Allah'tan. Onun için biz ne kadar amel yapsak biz amelimize güvenmeliyiz. Biz elimizden geldikçe arkadaşlar limiti yüksek tutarız. Gönlümüzdeki bir put var. Onu kıracağız. O nedir? Ene. Ene benim, bende, bende var. Gelin ben tamamım ben doğruyum Onu kıracağız. Hiçbir zaman ben onun için arkadaşlara hepsine söylüyorum benden de hiç kimse duymamış elhamdülillah. Ve her çeşede öğretiyorum ve her çeşede söylüyorum. Bizim camiada elhamdülillah bütün arkadaşlarımız da öyle konuşur. Ne deriz? Çünkü biz alimlerden öyle öğrendik. Hiçbir zaman demeriz. Benim görüşüm budur. Biz bunu öğreniyoruz. Bunu alimlerimizden görmedik hocalarımızdan. Ne gördük? Alimler böyle diyor. Çünkü nefis girer devreye. Evet. Evet Allah hepimizi doğru yolu göstersin. Nefsimizin şerirlerinden korusun bizi. İhlas, amelde, niyette bize ihlas nasip etsin. Dünyayı bizim hemmimiz, gammimiz etmesin. Dünyanı bizim için, ahiret için bir tarla etsin, araç etsin. Ve bütün Müslümanları da, Allah subhanehu ve teala Müslümanlara da hidayet versin. Bu yolda hepimizi giderim. Çünkü bunlar da bizim kardeşimizdir. Bunlar cehenneme gitse bir şey kazanmazız biz cennete de girseler bizimle bir şey kaybetmeriz. Tam tersine seviniriz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin nebiyina Muhammedin ve ala ve